gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzü billahi şemî'il alîm min eşşeytânir recîm. Rabbi eûzü bike min meziât eşşeyâtîn. وعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتباعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم Rabbi ganafi elhamdülillahi rabbil aliyil esteğfirullah elhayy elkayyum hasen tekum bil hayy elkayyum ladilamucabed. Ve zefatunkum su'e bi la kuvvete illa billahi aliyil azim. Çok muhterem dinleyenlerimiz Allahu tebaraka ve teala bizleri bu aleme büyük sorumluluklarla gönderdi. Mesuliyetler ve mükellefiyetler bize yükledi. Bu emanet Allahu teala'nın emaneti bize arz edildi ve biz bunu kabul ettik. Rabbimiz bu hususta buyuruyor. Estağfirullah. İnna aradna el emanete ale's semawati vel ardi vel cibal fe ebeyne ve minha ve insan. Biz emaneti, İslam emanetini, din emanetini, farzları, vacipleri, emirleri, yasakları göklere, yerlere ve dağlara arz ettik. Onlar bize sordular: "Ya Rabbi, bunu taşırsak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 Birkaç ders yapıyorum. Geçen derste de bundan bahsettim. Yine bahsetmek durumundayız. Neden insanlar namaza karşı gevşeklik ediyorlar? Kimisi hiç kılmıyorlar, kimisi farzların vakitlerini geciktiriyorlar, kazaya bırakıyorlar. Kimisi taaddi erken rahat etmiyorlar, kimisi cemaate gitmiyorlar. Birçok e, namazla ilgili konu var. Ümmetin en mühim meselesi namaz. İmandan sonra bu işin temeli namaz. Onun için Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Teala ve Celle ezan okunurken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 Sessizlik var, orada ıssızlık var, orada eş dost yok, yardımcı yok, orada kimse yok. Mümkün nekini şu halinde, o meleklerin şu halinde, bu namaz meselesi açıldığında, bunun hesabı nasıl verecek? Bunun abdesti, bunun kuşluğu, bunun tahareti, bunun temizliği, bunun vakitlene riayeti. Da içindeki şartlar dışındaki şartlar. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bizim bu kadar yükümüz ve manetimiz varken, ne işimiz var yani sen? Asla asla olmayan, hayali mevhum şeyler.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 Bunları bilmek lazım. Bir defa bilmeden amel olmaz. İlimsiz amel olmaz. İnsan bilmeden neye inanacak, ne yapacak, nasıl yapacak? Evvela bilmek. Ne buyuruyor? <gülüyor> Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesinde daha yukarıdan beri kıymetli seçkin peygamberleri anlattıktan sonra işte onların ardından kötü döller türedi. İsrailoğullarından özellikle bahsediliyor tabi. <gülüyor> en büyük kötülükleri ne oldu? Namazı zayi ettiler. Bak kimisi inanmadı. Farz değil dedi. Ben spor yapıyorum, namaz alücüm yok dedim. Ben ne dedi. Namazı hafife aldı, küçümsedi, alay etti, dalga geçti, kafir oldu. Kimisi kılmadı, tamamen terk etti, fasık oldu. En büyük günahkar Şirkten sonra namazsızlıktan büyük günah yoktur diyor İbn Hazm rahimeullah. Lazen ba'de'ş-şirk a'zam min terkis hatta akhrucu katli mü'minin hak. İmansızlık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 kılıyor. Kimisi abdestine, kusuruna, taharetine rahat etmediğinden kuru yerler bırakıyor. Yani nasıl olacak? Namazı zayi ettiler. Ve <Sessizlik> tebe'üşşehevat şehvetlerine, canlarının arzularına, nefislerinin kötü isteklerine harfiyen uydular. Ne diyor canın? Filimşehret tamam. Ne diyor şarkı dinen. Ne diyor? Dans et. Ne diyor? Efendim zina yap. Ne diyor? İçki iç. Ne diyor? Kumara oyna. Ne diyor? Faizce. Ne diyor? Yalan de. ne diyor?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 Ya bir gün tuttuğun Ramazan orucundan o bir vakit akşam namazı aşağı mıdır? Fazlasız vardı da aşağısı yok. Bir vakit namaz bir haç kadar farza denktir. Efendi Hazreti ne kadar bunu anlatırdı? Adamlar hac yolculuğunda bile namazı kaçıran yolculukta adam oluyor. Otobüste gidenler veya uçakla gidenler. Efendim o arada bir de bakıyorsun yolda öyle namazı geçiyor. Uçak tabi sürüyor 3 saat falan. O arada mesela akşam namazından rastlasa akşam namazı 3 saat sürmez ki akşam namazı hemen geçer. Mesela ihrama girmiş bilmem ne hacca niyet etmiş.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 Nasıl olacak haç yolunda namaz kaçırılırsa, iftar sofrasında namaz kaçırılırsa, bu namazı zayi edenler, bu nefsinin arzularına uyanlara Allah ne tehdit yapıyor? فَسَوْفَيَ الْقَوْنَ غَيَّا Ben size ayet okuyorum. İşte çok yakında onlar gayyi boylayacaklar. Ya işte bu gay nedir? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde beyan ediyor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 Cehennemde yanan insanların da e, o akıntıları, irinleri, kusmukları, ak akan şeyler, cerahetler o iki kuyuda toplanıyor. Birinin adı gay, birinin adı Efem İkisi de Kur'an'da geçer. Ve men yef'al dâlike yelgâ etâbâ. Furkan suresinde şirk koşanlara, haksız yere adam öldürenlere, bir de zina yapanlara etham kuyusuna kavuşacaklardır buyuruluyor. Namazı zayedenler, terk edenlere de gay kuyusuna.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 Kavli la ilahe İmanlarınızı kelime-i tevhid ile tecdid edin, tazeleyin buyuruluyor. Eski mesele tazeleyin buyurulur muydu? Onun için tevbe edecek, iman tazeleyecek. Ben bu günahları nasıl işledim? Rabbimin azametini, büyüklüğünü, onun huzurunda hesaba çekileceğimi nasıl takdir edemedim ben? Demek iman zafiyetinden kaynaklandı bu günahlar. Hemen imanını doğrultacak. Ve amile amelen salihan amile da var, amile amelen salihan da var.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 Mevla kullarına ümit kestirmek için Kur'an indirmedi. Davet ediliyoruz da secde yapmıyoruz. Niye rükû'a davet ediliyoruz? Eğilin Allah'ın huzurunda denildiğinde niye eğilmiyoruz ya? Bu ezanlar rükû'a secdeye davet değil midir? Ne buyuruyor? Onlara rükû edin. Eğilin Allah'ın huzurunda. Bak rükû eğilmektir. Secde hepten alnını yere değdirmektir.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 Büyüklük taslasaydı secde yapamazdı. Yani secde yaptığına göre Allah'a karşı alçaklığını ifade etmiş oluyor. Tabi biz Allah'ın kullarıyız, köleleriyiz. Biz Allah'a karşı zelil hakkı varlıklarıyız. Biz onun yaratıklarıyız ya. Bizim elimizde ne var? Biz kimiz ya? İstese şu anda nefesimizi keser. İstese şu anda damarlarımızı katır, bizi felç eder. Ister. Bizi şu anda öldürür ya. Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi. Bu kadar nefesler aldırıyor, verdiriyor. Eşini seni Rukuya secdeye davet ediyor. Nasıl Allah demeyeceksin? Nasıl Sübhane Rabbil avlıyım demeyeceksin. Nasıl Sübhane Rabbil ala o yüce Rabbimi tesbih ederim, tenzih ederim noksanlıklardan demeyeceksin ya. Onun için Sübhaneke Allah'a bir hamdikeyle. Başlamayacaksın Allah'ına hamdü sena ile. Tesbihle, tenzihle meşgul olmayacaksın da. Ne işin var? İşinin ne sen bu aleme ne yapmaya geldin de? Ne yapacaksın? Onun için tevbe edenlere Mevla kafa açtı. Kimse ümidi kesmesin. Kaç senedir kaza borcun olursa olsun. Başla şimdi Kılma hesabını yap.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 Allah Teala kimseye 100 senelik namazla geleceksin yoksa cennete giremezsin buyurmadı ki. Bulu erdiğinde mükellef oluyorsun ölümüne kadar. Ölmeden evvelki namazdan mükellefsin. Öldükten sonra emeklisin. Şimdi kabirde yatanlara bu namazlar sorulmayacak ki bu özanlar da niye akılmadınız? Onun için şimdi biz bu tehlikeleri duyuracağız. Sevdiklerimize duyuracağız. Cennette beraber olmak istediklerimize, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza ya cennette birlikte olalım dediklerimize, düşündüklerimize duyuracağız kardeşlerim. Aksi takdirde Allah ayırır yollarımızı. Lenten fekum ve la Akraba ilişkileriniz, çoluğunuz, çocuğunuz asla size yaramaz ahirette. Yevmil kıyameti yefsulu beynek. Kıyamet günü Allah aranızı ayırır buyuruyor Allah. Allah Teala buyuruyor. Men ceallezine amenu salihat. iman edip ameli salih işleyenleri namaz, oruç, hac, gibi ibadetlerini, vazifelerini yerine getirenleri, kel müfsidine fil ard, yeryüzünde bozgunculuk yapan, haramlar, günahlar işleyenlerle bir mi tutacağız? Emne di'alül müttekine kel füccar, <gülüyor> takva sahiplerini, haramlardan sakınanları, facirler, fasıklarla bir mi yapacağız? Siz bizim adaletimize, hikmetimize bunu yakıştırıyor musunuz Allah buyuruyor? Ya. Em hasebel lezine işterahus seyyat, en ne cealem ve amilu salihat, o iman etmiş olanları iman şartlarına Esaslarına kayıtsız şartsız çeksiz Şüphesiz inananları Salih ameller işleyenleri Başı namaz O iş işleyenler Sanıyorlar mı ki Namaz yok oruç yok abdest yok Kur'an yok zikir yok Bütün haramlarla efendim, Hem dem olmuş insanlar Sanıyorlar mı ki biz o, iman edip amelisi salih işleyenlerin Hayatıyla onların hayatını bir yapacağız Ölümlerini de birbirine uygun yapacağız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 Sevdikleriyle beraber nimetlenirken mücrimlerin, suçluların, kafirlerin, e, günahkarların hallerinden soruşurlar, görüşürler. O arada cennetle cehennem arasından pencere kalkar, perde açılır. Nasılsın şimdi dünyanın bir ucunda canlı yayın yapıyorsunuz da. Adam oradan oraya dinletiyorsunuz, gösteriyorsunuz, konuşturuyorsunuz aynı saatte. Allah Teala cennetle cehennem arasını e, açamaz mı? Evvelce bunları anlamak, anlatmak daha zordu. Şimdi teknoloji geliştikçe bir örnek veriyorsun, he? Allah'ın yarattığı bir aciz beşer bu böyle bir şeyler yapıyor da Mevla'ya ne kadar kolay. Ma'seleke gün fi seker. <gülüyor> seker cehennemde bir tabakanın adıdır. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Seker denen bu cehenneme sizi ne soktu? Ne yaptınız da bu cehenneme girdiniz ya? Cehenneme girmek için özel gayret lazım ya. Allah kullarını cennet için yarattı, rahmet için yarattı ve liderlik alacak. Ve cennete davet etti, peygamberler kitaplar gönderdi. Siz de bu cehenneme girdiğinize göre bir şey yaptınız da girdiniz buraya. Kalu, işte cehennemde yananların cevaplarındaki ilk madde dediler ki, lemneku min musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi tabi ondan sonra diğer cümleler.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 Davetiyesiyle gelen içeri girecek, cennete girecek, sen kalın kapıda, e, cehennem, cehennemi bekliyorsun. Allah muhafaza buyursun. Onun için Allah Teala imansızlıktan sonra namazsızlığı zem olarak, kınama sıfatı olarak Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Kıyamet sureyi cellesinde. Ebu Cehil'den bahsederken, hiç Ebu Cehil'in ahlakını insan kendine yakıştırır mı ya? Estaizu billah, felâ saddeqâ velâ sallâ. İşte o en azılı kafir, tasdik etmemiştir.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 Kaflet ediyoruz, helak olmuştuk o zaman. Ama ne buyurdum evla? Namazlarından kafir. Ya yani ne demek? Ezan mı okundu? Saat mi geçti? Vakit mi çıktı? kazaya mı kaldı? Hiç adam umursamıyor. İşte Saad ibn Abi Hazretleri bu hati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e sorunca, Mürl ve kırıune salaten Namazı vaktinden geciktirenler. Yatsı giriyor, akşamı kılmamış. Sabah güneş doğdu, sabah kılmamış. İşte, vay haline onlara. Veil vardır onlara. Büyük helak vardır onlara. Şer vardır onlara. Ebu Saadil Kudri hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madin kâfir, Ve il cehennemde bir vadidir ki Öyle bir vadidir ki diyor Bir kafir yukarıdan aşağı cehenneme atıldığı zaman O vadinin dibini bulamadan evvel 40 sene iner iner iner iner iner Yani asansörden inmeye de benzemez bu ya Atıyor taş gibi seni aşağı Dibini bulamadan 40 sene gidiyorsun daha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 V vazifeye beş dakika geç kalmayayım diye saatler kuruyorsun insanları başına dikiyorsun Telefonlar ettiriyorsun Böyle dikkat ediyorsun da Seni yoktan yaradan yediren içine nefes aldıran verdiler Allah cennet onun cehennem onun Sana diyor şu vakit şunu kıl diyor geçirme ya Bu kadar da geniş vakitler koydu allah Teala Namazın vakti beş dakikada geçmiyor ki ya En kısası akşamın saati Bir buçuk saatten aşağı geçmiyor ya e peki sen bunu niye kılmıyorsun kardeşim Demek Allah'a önem vermiyorsun Demek ahireti önemsemiyorsun Demek cenneti kaçırsam ne olur? Cehenneme girsem ne yazar? Sen bu işi hafife alıyorsun. Allah da seni böyle tehdit ediyor. Allah muhafaza buyursun. Celle şanuhu celle celal. Hayra vesile olalım. Hayra anahtar. Şerre dolalım. olalım. rahman. Namazın işi çok. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Gümlemizi, çoluk çocuğumuzu, kıyamete kadar gelecek nesillerimizi namaz ehli eyle. Zikir ehli eyle. Ya Rabben Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem teslimen كثيرا ve elhamdülillahi rabbil alamin gönül sohbetleri ahmet mahmut ünlü hoca efendi ile